İstanbul Anadolu Hisarı ve yakın çevresi. 24 Eylül Cumartesi günümüzü, Kayın Derim Lütfi ve Eşi Cihan ile birlikte Kadıköy'de geçirmiştik. Moda kayılarının yanı sıra kalamış ve kalamış koyunu görmüş. Akşam üzeri de tarihi moda vapur iskelesinde yemek yemiştik. Kayın Derim Lütfi ve Eşi Cihan beni ağırlamak için ellerinden geleni yapmışlardı. Cumartesi günü benim açımdan çok verimli bir gün olmuştu. Otal ve güzelce Hisar, gönlüm. Gözüm ve karnım doyduğu gibi, bir hayli panoramik fotoğrafta çekmiştim. 25 Eylül Pazar gününü nasıl değerlendireceğimizi düşünürken Lütfi, kesme işareti enişte. Yani Biz daha önce gitmiştik ama de görmen ve panoramik fotoğraflar çekmenin yanı sıra, muhteşem bir manzara eşliğinde pazar kahvaltısı öneriyorum dedi. Öneri kabul edildi. Seçilen yer Otal Tepe'ydi. Pazar sabahı saat 8.30'da. Lütfi'nin kızı Pınar ile Damadı Özde evlerinden alınarak, Gayrettepe'den düştük yıllara. Boğaziçi Köprüsü'ne girdik. Trafik rahat olduğu için, sürücümüz Lütfi otomobilimizin hızını kesti. Ben de İstanbul Boğazı'nın masalımsı ve fantastik fotoğraflarını çektim. Anadolu Hisarı Kuleleri'nin yer aldığı Otaktepe, Cemile Sultan Korusu'nun tam karşısında yer alıyordu. Karşısında Rumeli Hisarı... Sağında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve solunda Boğaziçi Köprüsü bulunan bu tepe, İstanbul Boğazı'nın panoramik olarak en iyi görüldüğü yermiş. Boğazın adeta masalımısı bir göle döndüğünü, baktıkça kendinizi bir masal diyarında olduğunuzu hissediyorsunuz. Otak tepenin tarihçesinden bahsetmek gerekirse, ilk aklı gelen Fatih Sultan Mehmet'dir. Fatih, İstanbul'u almayı aklına koymuştur. Öncelikle... Yıldırım Bayezid'in yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptıracaktır. Rumeli Hisarı'nın yapımını ve de gerçek anlamıyla bir efsane olan İstanbul'un fethinin hazırlıklarını bu tepede yapmıştır. Eski bir söylenceye göre Fatih Sultan Mehmet, Otal Tepe'de İstanbul'un fethini planlarken toprağa iki tohum atar. Bu tohumlar bugün Otak Tepe'nin girişinde bulunan iki selvi ağacını oluşturur. Bu selvileri uzaktan bakıldığında... Bir at ve üzerinde bir insan görüntüsü algılanıyormuş. Bu görüntünün Fatih Sultan Mehmet ve atını simgelediği söyleniyor. Tepede otağ kafe ile Güzelcehisar hisar kafe ve restorantı bulunuyor. Biz, Güzelcehisar hisar kafe ve işareti restoranta gidiyoruz. Her cumartesi ve pazar günü, 09 ile 14 arasında saatleri arasında açık bir Brunca'ya keyfinin yaşandığını söyleyen Lütfi, kesme işareti enişte. Yani ''Memnun kılacaksın'' nokta kesme işareti dedi. Güzelce Hisar, Anadolu Hisarı'nın sırtlarında, boğazın bir göl görünümündeki güzelliğinin izlenebildiği tarihi bir mekan. Bana, tarihi Rumeli Hisarı ve Anadolu Hisarı kalelerinin görkemli görüntülerini sunduğu gibi, çok miktarda harika fotoğraflar çekmeme de olanak sağladı. Kahvaltımı bitirip, fotoğraflarımı da çektikten sonra, Kayın birader ve eşinden izin isteyerek yeni fotoğraflar çekmenin peşine düştüm. Otoparktaki bir görevlinin önerisiyle dar ve kestirme bir sokaktan Anadolu Hisarı'na indim. Anadolu Hisarı kulelerinin fotoğraflarını çektim. Anadolu Hisarı Müzesi kapalı olduğu için. Kuleleri gezme olanağım olmadı nokta yeri gelmişken biraz da Anadolu Hisarı ve çevresinden de söz etmeliyim. Anadolu Hisarı, İstanbul'un Beykoz ilçesinde İstanbul Boğazı kıyısında bir semttir. Kuzeyinde kanlıca. Güneyinde Kandilli bulunur. Adını 1395 T. Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı'ndan alır. Hisar, Osmanlılar tarafından Boğazda yapılan ve geçişleri kontrol altına almayı hedefleyen ilk hisardır. Büyük Zanos Kulesi ile Küçük Zaanos e. Paşa Kulesi'nde yer alan iki kitabeye göre hisar takriben 4 ay gibi kısa bir sürede yapılmıştır. altmış. 00.0 metrekare alanı kapsayan Anlatın kargir hacmi yaklaşık 57.700 metreküptür. Dağ kapısı, Diznar kapısı, Hisar Peçe kapısı ve Sel kapısı olmak üzere 4 esas ve mezarlık kapısı adında bir tali kapısı vardır. Saruca Paşa, Halil Paşa ve Zaanos Paşa adlarında 3 büyük ve küçük Zaanos e. Paşa adında bir ufak toplam 4 kulesi 13 adet rili ufaklı burcu bulunmaktadır. Yapıldığı yer Boğazın Ender noktası olup Boğaz'ın Rumeli yakasına 660 metre uzaklıktadır. Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Cenevizliler, Bizans'la birlik olup Karadeniz'de koloniler kurmuşlardı. Bu sebeple, Boğaz geçişi Cenevizliler için hayati önem taşımaktaydı. Aynı durum Osmanlılar için de söz konusuydu. İstanbul'u fethetmek isteyen ve kuşatan Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından, Karadeniz'den Bizans'a gelecek yardımlara engel olmak için 1394'te yaptırılmıştır. Karşı sahilde, İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan Rumeli Hisarı ise, 1451 ile 1452 arasında yılları arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından, bu yabancı ülkelerin gemilerinin geçişlerini denetim altında tutabilmek amacıyla inşa ettirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı'nı yaptırırken bu kaleye dış surlar ekle etmiştir. Anadolu Hisarı, iç ve dış kale ile bu kalelerin surlarından oluşur. İç kale, dikdörtgen biçimindeki dört katlı bir kuledir. İlk yapıldığında, bir giriş kapısı bulunmadığı için, kule iç kale surlarına uzanan bir asma köprüden giriliyordu. Üst katlarına da içerideki ahşap merdivenlerle çıkılıyordu. Anadolu Hisarı kulelerinin fotoğraflarını çektikten sonra, Önce göksu dairesine uğradım. Aman Allahım, o ne muhteşem görüntü! Kendimi bir ane için hayaller ve aşıklar kente Venedik ile gondolların dolaştığı kanallarda bulduğunu sandım. Ve Venedik'in gondol keyfi varsa. Göksu deresinde defasıllı sandal sefası var. Dere kenarında sıralanmış sandallar ve kotraları fotoğraf karelerimi alıyorum. Küçük kotrasında temizlik yapan bir beyefendiye yaklaşarak selamlıyorum. Kesme işareti kesme işareti Göksu deresini Venedik kanallarına ve kanallardaki gondollara benzettiğimi söylüyorum. Haklısınız diyor. Kesme işareti üstelik Venedik gondollarından üstünlüğümüz var. Saltanat kayıklarının birebir düzenlemesi olan kayıklarla fasıldı turlar düzenleniyor. Kesme işareti geçmişte bir mesire yeri olan Göksu Çayırı'ndan söz ederken, Karşımıza iki türlü göksu eğlencesi çıkmaktadır. Bunlardan birincisi göksu deresi içerisinde yapılan sanatsal ve kültürel etkinliklerdir. Göksu deresinin bir başka simgesi de dere boyunca kendini gösteren sandallardır. Bu sandallar arasında ara sıra yer alan saltanat kayıkları da ayrı bir renk ve canlılık katarlardı. İçi kadife kumaşla kaplanmış ve üç kürekçi tarafından çekilen bu sandallar mesire yerine olan ilgiyi artırırdı. Saltanat mensupları Göksu'daki bu canlılığı paylaşmak üzere buraya gelirlerdi. İkincisi ise Boğaz Sefası olarak tanımlanan ve Göksu Deresi dışına dek uzanan eğlencelerdir. Boğaz Sefası olarak düzenlenen etkinlikler bitmiş. Ancak, Anadolu Hisarı Turizm Kalkındırma Derneği'nin öncülüğünde, Göksu Deresi'nde, fasıllı sandal sefalarının sürmesi için büyük çaba harcanıyor. Derneğin yönetim kurulunda bulunan turizmci Cegül Küçük Serim, Aynı zamanda Göksu Mardina restoranı işletiyormuş. Oğlu Ali Gültekin Demir ile birlikte fasıllı sandal sefalarının düzenlenmesine önyak oluyorlarmış. Nokta Göksu'yu en iyi tanımlayan Arif Sami Toker'in dizeleridir. Çek güzelim uzanalım Göksu'ya gün inerken dönelim süzülelim Göksu'ya karşımda güzel bebek bakarken dolgun ayağı su üstünde sekerek süzülelim Göksu'ya mavi bir cennet gibi uzanıyor. Marmara bizde cennetten geçip uzanalım Göksu'ya Hisar'ın hemen yanı başında bulun. Göksu Deresi boğaza dökülür. Göztepe'nin güney yamaçlarından inen sel yataklarının birleşmesiyle meydana gelir ve tepelik bir alanda hafif büklümler çizerek göksu çayırı denilen düzlüğün kuzey kenarında denize dökülür. Aynı ovanın güney kenarından da küçük su geçer ve Göksu da küçük su Kasrıyanın da denize ulaşır. Bu ikiz akarsuya Batı Dillerinde asya tatlı sular denilir. Göksu Deresi ile güneyinde denize dökülen küçük su deresi arasında kalan eski çayır alanına Göksu denir. Bu alanın Küçük Su Diresi kıyısına Abdülmecit tarafından Nikos Balyan'a yaptırılmış olan Küçük Su Kasrı bulunmaktadır. Kasrı'nın hemen yanı başında da Küçük Su Çeşmesi olarak da bilinen Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi bulunur. Göksu'da Küçük Su Kasrı'nın yanında bulunan çeşmeyi 3. Selim Annesi Mihrişah Sultan için 1807'de yaptırdı. Pütoresk üslupla yapılan bu çeşme içi resimlerini en çok süsleyen çeşmedir. Göksü ve küçük sudereleri arasındaki ünlü mesirinin varlığına bağlı olarak, İstanbul literatüründe özel bir yer taşır nokta barok ve ampir üsluplarının geçiş döneminde yapılmış. Dikdörtgen planlı olan çeşme, deniz kenarında olduğu için yüksek bir sofa üzerine yerleştirilmiş. Valide Sultan Caddesi'nden. Göksu derisine paralel olarak yürüyorum. Önce, sakıp sabancı öğretmen evine uğruyorum. Muhteşem bir bahçe düzenlemesinin yanı sıra masalımsı bir boğaz manzarasına da sahip. Fotoğraflarımı çektikten sonra, küçük su kasrına gidiyorum. Boğaz içinde, Küçük Su ile Göksu direlerinin arasındaki alanda bulunan Küçük Su kasrının bulunduğu yörenin yerleşim tarihi Bizans dönemine dekinmektedir. Osmanlı döneminde padişahın has bahçelerinden biri olan Küçük Su ve çevresini Sultan IV. Murad'ın çok sevdiği ve buraya Gümüş Selvi adını verdiği bilinmektedir. Kasırlar, padişahlar için şehir dışında yaptırılmış saray ile köşk arasında büyüklüğü olan yapılardır. Sultan Abdülmecid dönemi Özellikle saray ve kasır mimarlığında batılı biçimlerin tercih edildiği yıllardır. Sultan Abdülmecid, Dolma Bahçe ve Ihlamur yapılarında olduğu gibi Küçük Su Kasrı'nın bulunduğu alanda da eski ve ahşap yapıyı yıktırarak yerine bugünkü kasrı yaptırmıştır. Küçük Su Kasrı'nın mimarı Nikol Gogol'dur. Uzun kenarı denize paralel Dikdörtgen planlı bir yapıdır. Yerden 3 metre kadar yüksekteki bir alt bölüme oturan iki kattan oluşmuş. Deniz cephesi üç düşey parçaya ayrılmıştır. Bunlardan ortadaki düz, yanlardaki dış bükeydir. Orta bölümde bulunan kapıya, at nalı biçimli, iki kollu görkemli bir mermer merdivenle ulaşılır. At nalının iki kolu arasında fıskeli mermer bir havuz yer alır. Kasrın hemen yanı başındaki iskele, Çeşme Meydanı ve Özgün Bahçenin geçmişte olduğu gibi halkın eğlenip dinlenebildiği bir mesire kimliğine kavuşturulması amacıyla çeşme civarında ziyaretçilere kafeterya hizmetleri verilmekte. Genişletilen rıhtım ulusal ya da uluslararası nitelikteki kabullere tahsis edilebilmektedir. Küçük su kasrının bulunduğu göksu çayırı eskiden mesire yerilmiş nokta. Çimler üzerine yer sofraları kurulmakta ve geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örnekleri buralarda sergilenmekteymiş. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin yapım çalışmaları sırasında şantiye alanı olarak kullanılan göksu çayırı bitmiş. Çayırın bir bölümü de 1982 yılında Marmara Üniversitesi. Verilmiş nokta yeşillendirme ve eski günlerine geri döndürülme çabaları devam ediyor. Küçük su diresi geçilip, Cemile Sultan Korusu eteklerine ulaşıldığında küçük su çayırı karşımıza çıkar. Küçük su çayırı tarihi, kültürel ve doğal yapısı açılarından kent içinde büyük öneme sahip bir alandı. 1914 yılında Alman Goben ve Breslav savaş gemilerinin mürettebatının Küçük Su mesire yerine gelip Anadolu Hisarı İdman Yurdu sporcuları ile futbol maçı yaptıkları anımsanıyor. Bu dönemde atletizm, güreş, kürek eskrim gibi sporların yapıldığı Küçük Su Çayırı, Osmanlı döneminde önemli bir mesire yeri olarak hizmet vermiş. Bu işlevini Cumhuriyet'ten sonra da devam ettirmiştir. Çayır, halkın Küçük Su plajında denize girdiği, piknikler yaptığı Bisiklete bindiği, açık hava sinemasında filmler izlediği, balık tuttuğu, gazinolarında vakit geçirdiği, orta oyunları izlediği, bir araya geldiği önemli bir kentsel kamusal alan olarak 1970'lerin başına kadar hizmet vermiş. Çayırda sportif etkinlikler ve okçuluk yarışmaları vardı. Yarışmaları izlemeden, Kuleli Askeri Lisesine doğru yolculuğumu sürdürdüm. Yolculuğum sırasında... Koşullar el verdiği ölçüde Boğaz kıyısından yürüdüm ve tarihi iskelelerin fotoğraflarını çektim. Yanlarından ayrıldıktan 3 saat sonra biraderim Lütfi Beni Kuleli askeriliği sesi önünden aldı. Bu süre içerisinde yaklaşık 5 kilometre yürümüştüm. tepedeki Lütfilerin evine dönmek üzere yola çıktık ve Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken tekrar fotoğraf çekerek o anı ölümsüzleştirdim. Kaynaklar 1 TC Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesi 2 Wikipedia Özgür Ansiklopedi